5. Şua'nın ikinci makamı ve meseleleri Bismillahirrahmanirrahim Birinci mesele Rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfya'nın eli delinecek. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darbu meselde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir. Yani çok musriftir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar anında haza kafir yazılmış bulunur. Allah-u âlem bis-sevâb, bunun tevili şudur ki, o süfyan, kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuştayı secdeye gittiği için inşallah ihtida eder, daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kâfir olmaz. Üçüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri hususan deccalın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El-ilm-u indallah, bunun bir tevili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La-ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şu olmak gerektir ki, Allah Allah Allah deyip zikreden tek yeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevili şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, müminlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet, kâfirlerin başlarında patlar. Beşinci mesele, rivayette vardır ki, ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, Nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetlerin nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabi İhyun ve Maddiyun mezhebinin başına geçen o eşhas kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve rayiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyet kerane serfûru ettirirler, başlarını rüku'a getirirler demektir. 6. mesele Rivayette var ki fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında Emri Peygamberi ile bütün ümmet o fitneden istiğaze etmiş, azab-ı kabirden sonra min fitnet-i deccal ve min fitnet-i ahir zaman virdil ümmet olmuş. Allahu alem bis-savap bunun bir te'vili şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker, mehtun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikab ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. 7. mesele. Rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak, ilim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel ilmu indallah bunun bir tevili şudur ki Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fedvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip, tamimine şiddetle çalışır demektir. 8. mesele, rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şudur ki, İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli takik, i̇mam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların Deccal'ı süfyandır. İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük Deccal'ı ayrıdır. Yoksa Büyük Deccal'ın Cebru Ceberutu mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz, belki günahkar da olmaz. 9. mesele Rivayetlerde bukuatı ı Süfyaniye ve Hadisat-ı Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu Alem bunun bir teyidi şudur ki merkez-i hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan Raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, merkezi hükümeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler, hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsil etmişler. Onuncu mesele, rivayetlerde eşhas-ı ahir zamanın felkalade iktidarlarından bahsedilmiş. Vel ilmu indallah, bunun tevili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Bir vakit Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti, bir ayağı bahr Muhit'te, diğer ayağı Portartürk kalasında olarak gösterildiği gibi, şahs manevinin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümesilinde hem o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor. Ama fevkalade ve harika iktidarları ise, Ekser icraatları tahribat ve müştehiyat olduğundan fevkalade bir iktidar görünür. Çünkü tahrip kolaydır. Bir kibrit bir köy yakar, müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. On birinci mesele Rivayette var ki ahir zamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder. Allahu alem bir savab bunun iki tevili var. Birisi o zamanda meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp, başıboş kalan kırk bedbaht kadınlara çoban olur. İkinci tevili, o fitne zamanında, harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinaedir. Belki hürriyetin nisvan ve tam serbestiyetleri, kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden, fıtratça erkeğine galebe eder, Veled'i kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden, emri ilahiyle kızlar pek çok olur. 12. Mesele Rivayetlerde var ki, Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. Lâ yâlemul gâybe illallah, bunun iki tebili vardır. Birisi, büyük Deccal'ın kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü Kutbu Şimali'nin mevkiinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Bir gün Şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurub etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük deccal, Şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. İkinci tebili ise, hem büyük Deccal'ın hem İslam deccalının üç devreyi istibdatları manasında 3 eyyam var. Bir günü yani bir devreyi hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 senede yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi 1 senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi 1 senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. 13. mesele. Kat'i ve sahih rivayette var ki İsa Aleyhisselam büyük deccalı öldürür. Vel ilmu bunun da iki veci var. Bir veci şudur ki sihir ve manyetizma ve espiritizma gibi istidracî harikaları ile kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden o dehşetli deccalı öldürebilecek mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulu bir zat olabilir ki o zat en ziyade ale kadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. İkinci vacihi şudur ki şahsı İsa Aleyhisselam'ın kılıncı ile maktul olan şahsı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddi yünlük ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahsı manevisini öldürecek ve inkar-ı uluhiyet olan fikri küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki o ruhaniler dini İsevi'nin hakikatını hakikati İslamiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak manen öldürecek. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikatı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. On dördüncü mesele. Rivayette var ki, Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu alem diyebiliriz ki bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile, Yahudi milletinden olan Troçkin âmında dehşetli bir adamı, Rusya'nın başkumandanlığına ve terbiye gerdeleri olan Meşhur Lenin'den sonra, Rus hükümetinin başına geçirerek, Rusya'nın başını patlatıp, bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. 15. Mesele Ye'cuc ve Me'cuc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi, rivayette bir kısım tafsilat var. Ve o tafsilat ise, Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil. Belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tebir isterler. Belki ravilerin iştihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisanı semavisinde Ye'cuc ve Me'cuc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin'i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupayı hercumer cettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı ziyrüzebere edeceklerine işaret ve kinayıdır. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin emniyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilali Fransevide hürriyet perberlik tohumu ile ve aşılamasıyla ile sosyalistik türedi tevellüt etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir bir Bolşevikliğe bolçevikliğe inkılab etti. Ve bolçeviklik dahi çok mukaddesatı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekabet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraiete muvafık insanlar ise Çini Maç'inde 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip bir sebayi alemden birisi bulunan Seddi Çini'nin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden zatı ı Ahmediyye vesselam mucizane ve muhakkikanı haber vermiş. 16. mesele. Rivayette var ki İsa Aleyhisselam Deccalı öldürdüğü münasebetiyle Deccal'ın fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azameti heykelde ve Hazreti İsa Aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. La ya'lemu'l gaybe illallah. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki İsa Aleyhisselam'ın nuru iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-ı ruhaniye-i mucahidinin kemiyeti Deccal'ın mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. 17. mesele. Ribayette var ki Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve Harikulade bir eşeği vardır. Allahu alem bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla, tevilleri şudur. Bu rivayetler mu'cizane haber verir ki, deccal zamanında vasıtay muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek, radyo ile bağırır, şark-garp işitir ve umum celidelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıtasını ve yetmiş hükümetini görecek ve gezecek diye, zuhurundan on asır evvel, telgraf telefon radyo şimendifer tayyareden mucizane haber verir hem de Deccal, call kaysiyetiyle değil belki gayet müstevit bir kral sıfatı ile işitilir ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir ve bindiği merkebi ve himari ise ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı Diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veya hut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veya hut lazım. lazım. 18. mesele. Rivayette var ki ümmetin istikametle gitse ona bir gün var. Yani fi yumin kana miqdaruhu elfesene sene ayetinin sırrı ile Bin sene hakimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse, ona yarım gün var. yani ancak 500 yüz sene kadar hakimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allahu alem bu rivayet kıyametten haber vermek değil. Belki İslamiyetin galibane hakimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki aynı hakikat ve bir mucizeyi gaybi olarak aynen öyle çıkmış. Çünkü hilafeti Abbasiye'nin ahirinde onun ehli siyaseti istikameti kaybettiği için 500 sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyeti mecmuası ise istikameti kaybetmediğinden hilafeti Osmanlı'ya imdada gelip 1300 sene kadar hakimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasi Yunanları dahi istikameti muhafaza edemediğinden o da ancak hilafetle 500 sene yaşayabilmiş. Bu hadisin mucizane ihbarını hilafeti i Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş. Bu hadisi başka risalelerde dahi bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. On dokuzuncu mesele Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyt-i Nebevi'den Hazreti Mehdi'nin radıyallahu an hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velayet eskide onun çıkmasına hükmetmişler. Allahu alem bis savab bu ayrı ayrı rivayetlerin bir birtebili şudur ki büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi her bir asır me'yusiyet vaktinde kuvve-i maneviyyesini teyit edecek bir nevi Mehdiye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan rahmeti ilahiye ile her devirde belki her asırda bir nevi Mehdi Ali bey'den çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela siyaset âleminde Mehdi Abbasi ve diyanet âleminde Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erbaa ve 12 İmam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi Mehdi hakkında gelen rivayetlerde medarı nazarı Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve olduğundan rivayetler ihtilaf ederek bir kısım ehli hakikat demiş. Eskide çıkmış. Her neyse bu mesele Risale-i Nur'da beyan edildiğinden onu ona havale ile burada bu kadar deriz ki dünyada mütesanit hiçbir hanedan ve mütevafık hiçbir kabile ve münevver hiçbir cemiyet ve cemaat yoktur ki Ali Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cemiyetine ve cemaatine yetişebilsin. Evet, yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikatı Kur'aniyenin mayası ile ve imanın nuru ile ve İslamiyetin şerefi ile beslenen, tekemmül eden Ali Beyt elbette ahir zamanda şeriatı Muhammediyeyi ve Hakikatı Furkaniyeyi ve sünneti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam ihya ile, ilan ile, icra ile baş kumandanları olan Büyük Mehdi'nin Kemal adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayatı içtimaiyiyi insaniyedeki düsturların muktezasıdır. Yirminci mesele: Güneş'in mağribten çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Ama Güneş'in mağribten tuluğu ise bedahet derecesinde bir alameti kıyamettir ve bedaheti için aklın ihtiyarıyla bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hadise-i olduğundan, tefsiri ve manası zahirdir, tevile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki, Allahu alem o tuluğun sebebi zahirisi, kürey arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkmasıyla zemin divane olup, izni ilahiyle başını başka seyyareye çarpmasıyla, hareketinden geri dönüp, garptan şarkı olan seyahatını, İrade-i Rabbani ile şarktan garba tebdil etmekle, güneş garptan tuluğa başlar. Evet, arz-ı şems ile, ferş-i arş ile kuvvetli bağlayan, hablullahil metin olan Kur'an'ın kuvve-i cazibesi kopsa, kürey i arzın ipi çözülür, başıboş serseri olup, aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde, emri i kıyamet kopar diye bir tevili vardır. Amma dabbetül arz Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisanı halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi kat'î bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lamul gaybe illa Allah. Nasıl ki kavmi Firavne çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe'ye Ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecud ve anarşistliği ile fesade ve canavarlığa giden ve dinsizliğe küfrü küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir edecek. allah alem o da be bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşeti bir taifî hayvaniye olacak. Belki illa da betül arz teklüm inse Ayetinin işaretiyle o hayvan da betül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahet ve su istimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet. İman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev aghtana. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.